Herkese merhaba. Açık Radyo 94.9'dayız. Diğer kamdayız. Yayın masamızda Ferrel Kabir var canlı yayındayız. Ee, bu kez program partnerim Damla yanımda değil. Ona küçük bir izin yaptırdık. Bu kez masada Utku Zırığı var. Utku Zırığı Yeşil Bülten'den tanıyorsunuz. Perşembe günleri saat, saat 11'de evet Açık saat 11'de Radyo'da Açık Radyo'da yayın yapıyor. Ee, Utku'yla bugüne kadar diğer kamda çok alışmadığınız bir konu üzerine konuşacağız. Diyerken biliyorsunuz sosyal fayda üzerine konuştuğumuz bir program ee, bu kez konumuz Elon Musk nasıl doğru okudun mu? Sanıyorum öyle okunuyor en doğru telaffuzu öyle diye evet. biliniyor en azından. Şimdi ben e, baştaki telaffuzdan yırtmak için Musk diyeceğim bundan sonra evet. <gülüyor> Musk Bey diyorum kendisine. Ee, Mask Bey üzerine dedik ama konuşma tabii ki e, ondan ibaret değil. Yani bir bireyi tartışmayacağız. E, şu anda e, bir takım ufuklar e, açtı bütün dünyanın önüne. E, bir takım tartışmalar açtı bu e, gidişat. İşte e, yörüngeye bir e, araba oturtmak e, gibi bir son hamle yaptı. Bir PR hamlesi. O hamlenin arkasından da bir sürü tartışma e, gündeme geldi. Genellikle pozitif tartışılıyor bu meseleler. Ee, biz meselenin başka yönleri de var mı diye e, bakmak istiyoruz. E, çünkü dünyamızın geleceğini e, konuşuyoruz ve bu geleceğe dair konuşuyorlar. E, ve bu geleceğe dair bizim de söyleyeceklerimiz vardır herhalde. En azından düşüncelerimiz vardır. Şu anda bu söyleyeceklerimizi kale alacak bir e, merci bulunmasa bile biz düşüncelerimizi kaydedelim, e, tarihe geçirelim isteriz. E, bugün... Senin aslında Facebook'ta yazdığın bazı postlar üzerinden başladık konuşmaya <gülüyor> diyelim bunu. O tabii bence pek çok pek çok meseleye dair önemli tartışmalar açılabilecek bir konu, zira hatta bugün yine konuştuğumuz üzere mizaha müthiş malzemeler muhtemelen bırakabilecek bir iş. Dilersen özetlemek istersen belki orada özellikle o arabanın üzerinde yazan bu ...araç dünyada insanlar tarafından yapılmıştır... ...İngilizce biçimde yazan... Evet, ...o kelime e, üzerinden. Evet, oradan başlayabiliriz. <gülüyor> e, şöyle, orada işte bu, bu e, ekipman... ...dünyada insanlar tarafından üretilmiştir. Daha doğrusu bu <gülüyor> ekipman demiyor da... ...dünyada insanlar tarafından üretilmiştir diyor. Çiplerin üzerine yazmış. <gülüyor> e, bunların da fotoğraflarını çekip e, paylaşmışlar. E, dolayısıyla bir sosyal medya hamlesi aslında bu. Ama çok şey ifade ediyor. Öncesinde... E, bir şekilde kendi iç tutarlığı açısından bir sorun yoktu diyelim yani ne neydi durumumuz dünyada fosil yakıt bazlı bir otomobil endüstrisi vardı dünyada işte para ile alınıp satılan bir internet erişimi var işte dünyada elektrik enerjisinin insanlar tarafından kolay eri, depolanabilir, güneş enerjisinin e, erişilip depolanabilir olması ile ilgili bir problem var. Bütün bu problemlere ilişkin çözümler önerdi. Bu çözümler için yatırımlar yaptı. Güneş tarlaları kurmaya başladı. E, evlerde veya sanayide kullanılabilecek yüksek depolama kapasiteli piller üretti. Dolayısıyla kazandığımız enerjiyi saklayabilecek hale getirecek bir... ...sistem önermiş oldu... ...aynı şekilde elektrik enerjisiyle çalışan otomobil... ...üretti fosil yakıt... E, ...Tadayalı Endüstrinin karşısına... E, ...bütün dünyayı kapsayan... 400 küçük uydu ile... ...bütün dünyaya bedelsiz wifi vermeyi... ...vadetti... E, ...bu aynı zamanda Tesla'nın otonom olarak... ...dünyada... E, ...yani elektrikli otomobilin otonom olarak... ...dünyada e, dolaşabilmesini de sağlayacak... ...birbirleriyle konuşabilmesini de sağlayacak... ...bir teknoloji olduğu için... Hem bir yandan bu altyapıyı kuruyor hem de öbür taraftan e, bütün dünyaya da bu e, Wi-Fi'yi bedelsiz olarak veriyor. Orada ortaya çıkabilecek olan mecraları, reklam gelirlerini, başka gelirleri de e, kendi elektrikli otomobil sisteminin veya işte var olacak olan diğer elektrikli otomobil sistemlerinin kullanıma sunacak. E, bu teknolojinin gelir olarak kullanacak yatır e, veya... Giderlerini karşılamak için kullanacak. Buraya kadar hepsi bir yatırımcının profili içinde akıllıca görülebilecek. Hatta cesurca görülebilecek. Ee, i̇şte kimisinin dahiyane bulduğu e, bir takım atılımlardı. Yani dünyanın e, enerjiyi gaz, doğal gazdan sağladığı ya da e, benzer şeylerden sağladığı, hava gazından sağladığı dönemlerde birisinin çıkıp ...elektrik bulunduktan sonra elektriğe yatırım yapması... ...Edison'un elektriğe yatırım yapması... ...ve bunu aydınlatma amaçlı kullanmaya kalkması... ...nasıl devrimsel bir şey yarattıysa... da benzer bir devrimsel dönüşümün... ...ortaya çıkacağını herkes görebiliyor zaten... ...böyle bir e, dönüşümden sonra. E, buraya kadar her şey normaldi ama... ...söz konusu olan şey... ...insanlığı Mars'a taşıyacak... ...insanlığı dünya dışına taşıyacak... ...ilk koronelizasyonun temellerini atacak... ...dolayısıyla bizi kurtaracak... E, ...dünyadaki bu... E, ...kaynakların sınırlığından ortaya çıkacak olan... ...felaket senaryolarından bir kurtuluş yolu olarak ortaya çıkacak... ...şeyin başına geçen bir insanlık lideri pozuna doğru gittiğinde iş... ...o zaman bütün bu e, meselelerin her birisi tartışılacak konular haline geldi. Yani o zaman işte soruyu şöyle sorma şansımız oldu. Ya ben Uza'ya bir tane uydu atıyorum bu uyduda da üstüne İngilizce yazmışım... ...çünkü ben zaten bu dili konuşuyorum diyebilirdi ama... ...insanlığı kurtaracak bir hamle yapıyorum dediğinde... Yani ...insanlık İngilizce konuşmuyor, İngilizce konuşanlardan ibaret değil. Ee, üstelik daha da ötesi, bir temsiliyetin ötesinde... ...ortaya çıkan teknolojinin, bugün e, ulaştığı evreye gelen teknolojinin... ...ortaya çıkmasında, geliştirilmesinde de bütün insanlığın şeyi var. Ee, sadece İngilizce konuşulan ülkelerin değil... Yani Bunda mesela buna çok iyi bir örnek Uluslararası Uzay İstasyonu'dur. Ee, Sovyetlerin bir projesi olarak başlıyor e, Uluslararası Uzay istasyonu hayatına. Ee, sonra yörüngede sabit durabilen bir e, bu teknolojiyi Sovyetler geliştirdikten sonra aslında pek çok başka ülkeyi de çağırıyor. Yani gelin hani burası bir insanlığın ortak malı ee, yanlış hatırlamıyorsam Mir projesiydi ve... Evet. E, Barış ve dünya eş anlamlıydı şeyleri hmm. Rusya'da e, proje. Oraya Avrupa katılıyor. Japonya'dan Asya'dan katılan ülkeler oluyor. Uzay yatırımları yapan ABD o dönem katılmıyor. Sonrasında zaten Sovyetlerin çöküşüyle birlikte şu, bugünkü mevcut uluslararası İz uzay istasyonuna e, karşımıza çıkıyor. O duruma dair de çok yeni bir haber. E, Donald Trump mesela bütçe açıklarken uluslararası uzay istasyonunu özelleştirmeyi düşündüğünü söyleyebiliyor bu bugünün haberi daha doğrusu şöyle bu bir kaynaklara Washington Post'un bazı kaynaklara dayandırarak verdiği bir haber ama bütçe kısıtlaması yapıldı önümüzdeki 2025'e kadar da bunun bir ticari faaliyet olarak dönüşümünün sağlanıp özelleştirilmesinin gündemde olduğu konuşuluyor AB dedi. <gülüyor> Evet şimdi paranın dili konuşuyor yani. <gülüyor> Paraca konuşuyoruz. Paraca konuşanlar kimse de onun dilini o şeylerin üstüne yazıyoruz. Ekipmanların Testa'da üstüne bir Ticari, ticari mal nihayetinde evet. öyle düşündüğümüz zaman ticari mallar toplu insanlara gündelik hayatlarında yarattığı faydalar üzerinden ölçülür ekonomide. Fayda değer teorisine göre. Şimdi bir baktığımızda insan insan ekosistemini şekillendirme iddiasında bir ticari maldan bahsediyoruz. Zaten senin bütün bu aktardıklarını düşündüğümüzde bu herkesin erişimine açık bir wifi hattı ve. Benzeri gelişmeleri de e, peşi sıra getireceğini düşündüğümüzde Tesla gibi teknolojilerin aslında bütün ekosistemi e, değiştiren tekrar dizayn eden bir yapıları da var bilindik mallardan farklı olarak. Tam olarak böyle hmm. e, bu, bu tarafı e, demin konuştuğumuz hani dünyayı sadece İngiliz dilini konuşan İngilizceyi konuşan insanların temsil etmemesi tarafı var. E, itirazlarımın arasında ama dediğim gibi hani şeyden Musk'tan bunu e, böyle yapmasını bekleyemeyiz yani bir birey olarak böyle yapmama özgürlüğüne sahiptir benim söylediğim iddiası değiştiyse eğer hı hı. insanlığı geleceğe taşıyacak bir lider bir önderse o zaman başka bir felsefi duruş sergilemesi lazım o zaman buradan yargılayabiliriz rahatlıkla yani o zaman bir birey olmaktan çıkıyordur şimdi böyle olunca başka bir şey daha gündeme geliyor e, insanlık bu aşamaya ...bir hakim tür olarak... ...dünyada bu aşamaya insanlık geldi... ...evet hani insanlar geldi diyelim daha doğrusu... ...ama e, hakim tür olarak... ...egemenliği altına aldığı diğer türleri... E, ...ve üzerinde yaşadığı... ...kaynaklarını kullandığı dünyayı... E, ...kullanarak bunu yaptı... ...bu e, mekanizmaların üzerinden... ...bir e, gelişme sağladı... ...dolayısıyla bu gelişmeyi sağlarken de işte... ...köpekler, maymunlar, örümcekler... ...kaplumbağalar... E, ...hamam böcekleri... En son Tardigrat'a uzayda ...Tardigrad e, Türkçesi... ...en son uzayda 10 gün... E, ...dış uzayda hiç korumasız kalan... ...mikro canlı deniz ayısı diye çevirmiş... ...bizimkiler su ayısı diye... ...niye bilmiyorum... ...03 milimetrelik bir... Benzetmişler sanırım öyle... ...bir <gülüyor> <Diyor gülüyor> hayvan ama... E, ...bütün bu... E, ...dünya merkezli canlıların da... ...bu uzay teknolojisinin oluşumunda çok büyük... E, ...şeyi var... E, ...katkısı var... Bu, ...onlar adına kararları insanların vermiş olması... ...bu katkıyı ortadan kaldırmıyor... ...insanlığı geleceğe taşımaksa söz konusu olan... bu ...insan merkezlilikten de kurtularak... ...geleceğe taşıması gerekiyor. O zaman buradan da... ...yargılanmayı hak ediyor buradaki... E, ...yaklaşım. Temel bir soruya gelmiyor muyuz burada da aslında? Yani şu anda... E... Örnek verelim Elon Musk'ın da sahip olduğu bir şirket var. E, şirketler diyelim büyük şirketler, uluslararası şirketler dünyanın pek çok kaynağını e, kullanma belli bir bedel karşılığı da kullanabiliyor. Kimi zaman e, Türkiye'deki e, su kaynaklarının kullanımı açısından düşündüğümüzde su varlığının kullanımı açısından düşündüğümüzde tümüyle ücretsiz de kullanabiliyor bazı kaynaklar ama uzaydaki... E, ...varlığı aslında... ...uzayı nedense galiba hep şey düşündük... ...insanların ortak geleceğine dair... ...bir yer gibi düşündük ama... ...belki de öyle olmayacak dünyadan... ...çok da farklı olmayacak uzayda. E, aslında şu an yapılan... E, yani ...bunu çok kişi söylüyor... As ...şeyde... E, ...Açık Gazetede de bu konuşuluyor... ...Açık Gazetede yani... E, bu, ...bu mesele hatta biraz böyle şey bir... E, ...alaycı bir tonla... E, ...ele alınıyor... Ee, ekosistem dediğimiz şeyin aslında girişte de konuştuk senin cümlendi de, ekosistem dediğimiz şeyin aslında gen, çeperinin genişlemesi gerekiyor yani ekosistem dünyadan ibaret bir şey değil uzay da bir ekosistemin parçası haline geliyor bu yöntemle insan gittiği her yeri kendi ekosisteminin parçası haline getiriyor e, şu anda olan şöyle gözüküyor açıkçası bu dünyada okyanusları nasıl sınırsız kullanarak plastik şeylerini adalarına dönüştürüyorsak e, onların çöküntü alanlarına dönüştürüyorsak ya da Dünyanın kaynaklarını sınırsızca kullanıp atmosferi ısıtıyorsak ısı değişimlerine iklim değişimlerine neden oluyorsak burada yarattığımız bu zihniyet eğer dönüşmeden uzaya çıkarsa ona da aynı şeyi yapacak yani şu anki kaynaklarımız hayal gücümüzü aşıyor kaynaklarımızın yapabileceklerini hayal edemiyor olabiliriz. ...ya ne olacak kocaman uzay diye düşünüyor olabiliriz ama... 5000'e yakın... ...bir çöplük var... ...uydulardan oluşan şu anda... ...bunların parçaları... ...etrafa yayılmış parçalarını saymıyorum... ...lakin... ...bunların hepsi bir işlev için yapıldı... ...öyle gönderildi ama... Bu, bu, ...bu vatandaşın bir de oraya otomobil gönderdi yani... ...bir işlevi de yok romantik işlevi dışında... ...ve PR... ...halkla ilişkiler işlevi dışında... ...romantik işlevi derken... ...bir... ...şeyi okumak istiyorum ama önce senin... Ya şunu kestim. tam senin söyleyeceğine estağfurullah... Ee, ...sadece bir katkı olarak... ...belki Elon Musk'ın bir sözü... ...yörüngede yani eğer başarılı olabilirse... ...Mars yörüngesinde aracın... ...birkaç yüz milyon yıl hatta... Milyarlar, ...milyarlarca yıl kalacağını tahmin ediyoruz... ...gibi bir e, öngörü de bulunuyor... ...Örneğin Elon Musk bu gönderilen... E, ...Tesla marka araca... Yani yönlüyor. bilimciler... ...buna ilişkin... E, ...daha net şeyler söyleyeceklerdir... ...ben sadece okuduğum tartışmalardan bir tanesinde şeyi gördüm bir yıl gibi bir süresi var çünkü radyasyona açık bir şekilde korumasız dolaştığı için ve işte yine e, çevredeki meteorların kurşun hızına ulaşan hızları olan meteorların olduğu bir alanda açık alanda bulunacağı için böyle bir ömrü olamaz diyen bilimciler var ama göreceğiz yani yaşayarak. Ben aslında şuraya istinaden söylemiştim bunu. Ee, hani diyoruz ya bir pet şişeye attığında o 100.000 bin yılda yok oluyor doğada atmama. <gülüyor> yani Abi, bir arabaya attığında evet. değil mi? Böyle bir öngörüsü var <gülüyor> Elon Musk'ın. Milyarlarca yıl bile kalır belki tahminime göre diyor ama belki de keşke atmasay mıydı diye <gülüyor> Kesinlikle, çok sorabilirler. Çok <gülüyor> Çok doğru söylüyorsun. <gülüyor> o, o arabada neler oluyor bir oradan gireyim o zaman ben. Acayip bir yolda siziliyorum ve yıldızlar çok farklı görünüyorlar. Dünyadan uzaktan uzakta e, bir teneke kutunun içindeyim. Dünya mavi ve benim yapabileceğim bir şey yok. E, Tom adında bir astronot uzay boşluğunda kayboluyor. Onun dünyayla iletişimi kopunca ortaya çıkan drama anlatıyor David Bowie. E, şarkının adı Space Oddity. Şimdi onu dinleyelim. Bu şarkı şu anda uzay boşluğu. Şu anda çalıyor mu bilmiyorum ama uzay boşluğunda çalacak. işte. o ne? öngörülen yıllar boyunca çalacak. Ee, dinleyelim sonra devam edelim.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 different Biz e, Elon Musk üzerine konuşuyoruz diğer kamda e, hem nerede olduğumuzu haber vermiş olalım dinleyicilerimize hem de konuya girmiş olalım. E, meselenin bir ahlaki yönü üzerine konuştuk ama hani bu kadar kısa programda her şeyi konuşamayız ama bir de bir enerji e, tarafı var bu meselenin. E, çünkü doğrudan doğruya yeni tip enerji kaynağı e, temiz enerji kaynağı diye bilinen e, bir elektrik enerjisinden söz ediyoruz ve bütün bu şey onun üzerinde yükseliyor zaten. Hmm. Ee, yan yollar var bu tartışmanın içinde yan e, bir sürü başlık var yani o roketler elektrikle e, çalışmıyor tabii onlar yakıt kullanıyor falan gibi e, pek çok şey var ama oralara girmeden e, şu bizim e, dünyada enerjiyle ilişkimiz üzerine konuşalım ve öyle bitirelim istiyorum ben. E, tabii sözü Utkaya bırakıyorum. Ya aslında e, ben neden bu tarafına dair birkaç söz etmek istiyorum? Çünkü hani biz Yeşil bültende yıllarca işte bu çevre ekoloji mücadelerini gündeme taşıyoruz. Hepsinin temelinde neredeyse bir enerji meselesi var ve enerji tartışmaları o yüzden ekoloji camiasında da sıkça telaffuz edilir. Örneğin e, temiz enerji kadar e, sözü edilmeyen mesela enerjinin e, ne, nasıl diyelim e, azal, enerji ihtiyacını azaltmak gibi bir gündem de vardır aslında bu sıklıkla şeye referansla söylenir e, işte yalıtım e, malzemelerine yalıtımın kullanılmasına falan yani enerjinin verimli kullanımı olarak da e, görülebilir bu e, sürekli enerjiye bağımlı bir toplum haline geliyoruz haliyle ve mesela buna benzer projelerde yani çünkü bu e, şu anda Mars yörüngesine gönderilen elektrikli araç meselesi sadece bir o araç meselesiyle aslında bir insanlığın şöyle bir projeksiyonunu da bize sunuyor. Nereye doğru gidebileceğini. Çünkü Elon Musk'ın sahibi olduğu şirket artık uzaya, aya, e, turizm tırnak içinde yapma. Yani hani kolonileştirme olarak da geçiyor. Ama ay turizminden, mars turizminden söz eder. Buna dair projeksiyonlar, yayınlar, haldeler. E bu daha fazla enerji demek. E hep daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulması demek. Aslında bütün bu yolculukların önündeki engel de bizim... Şu andaki mevcut hem içinde yaşadığımız gezegenin üstünde yaşadığımız gezegenin hem de içinde bulunduğumuz gezegenin. Diyelim boşluğun enerjisini ne kadar kullanabileceğimize bağlı bütün bu hayaller. Yani insanlığın ortak hayalleri mi demek güç. Çünkü insanlık çok başka mücadeleler içerisinde aslında gezegenin farklı noktalarında yaşam mücadelesi, açlıkla mücadele veriyorlar. İnsanlığın ortak hayali demek güç. Ama insanlığın böyle bir ortak hayali olacaksa da bu enerjiyi nereden bulacağımız tartışması çok kritik bir yerde duruyor. O da belki bu gezegenin tüm varlığını sonlandırmaya doğru gidebilecek bir döngüye de götürüyor bizi. İnsanlığın zengin öncüleri diyelim mevcut haldeki. Evet. <gülüyor> Şu anda aslında olan o biraz. Ya burada tabii ilerlemeci e, retorikle kalkınmacı diyelim hmm. hadi onun eski hmm. hallerinden söz edersek retorikle karşı karşıyayız. Yani bu kaçınılmaz bir şey diye geliyor karşımıza. Yani evet e, tarım devrimi gerçekleştiğinde de kaçınılmazdı. Sanayi devrimi gerçekleştiğinde de kaçınılmazdı. E, dolayısıyla o doğrusallık içinde e, okyanusların kirlenmesi de kaçınılmazdı. Şimdi de bu gelişim kaçınılmaz. E, çünkü tek yol var kaydolabiliyor. Benakları en verimli bir şekilde ama sınırsız kullanmak. Başka bir yol yok diye algılıyor. İnsanlığın zihinsel kapasitesi de bu kadar mı kısır diyesi geliyor insanın yani. Böyle mi olmak zorunda? Yani öyle bir dünya düşün ki Damla'nın örneğiyle söyleyeyim. Bir gün enerjimizin kesildiğini ve bir daha hiç gelmeyeceğini öğrendiğimizde ...bir balta karşılığı bin tane akıllı telefon verebiliriz yani... ...hiçbir değeri olmayacak onların... Hani ...öyle bir dünya düşün yani... ...değeri sadece bir şeyin varlığına bağlı... ...başka türlü bir değer ölçümüz yok... ...enerji olmayınca değer ölçemez hale getiriyor bizi mevcut bildiğimiz haliyle gezegenin var olmasını e, aslında öncelemek gibi bir ortak e, bilinci olsa gerek insanlığın yani bu herkes için e, tahmin ediyorum ki geçerlidir ama başka bir gezegende e, de yaşama e, hayali bunu ne kadar ne doğrultuda değiştirir aman boş verelim bu gezegeni de nasılsa yenisi var elimizde gidip kolonileştirdiğimiz diye düşünürler mi tabi bu da muhtemelen geleceğin soruları ya aslında belli belirsiz böyle bir şey var yani böyle bir rahatlama nasılsa her en azından nasılsa her sıkışmada çözüyoruz duygusunu veriyor bu bize ve hmm. dolayısıyla buradaki sınırsız kirletmek sınırsız kullanmak bir şekilde yarın başımıza bir şey gelirse çözebileceğimiz bir şeye dönüyor yani bu öyle bir şey ki her sıkışma noktasında bir şey çıktı bak çözdük bu sefer de Mars'a gidiyoruz yani hmm. e, buyur hadi ama yani, biz buradayız yani Mars'a gidenler ve buradan 8 milyar insan gitmeyecek Mars'a. kam belki programın isminden hareketle bitirelim. Bu ne kadar e, kamla sığar e, düşünceler e, şu anda Elon Musk'ın kafasında dönenler insanlığın e, yeni bir biçimine dair bir e, umut kırıntıları mı bırakıyor şu anda uzaya yoksa uzayı insanlığın bir e, çöplüğüne mi dönüştürüyor bunların hepsi? Ee, öyle sanıyorum ki yakın gelecekte biraz daha tablo e, netleşecek her ki ilk başta söylemeye çalıştığım biçimiyle ABD bile bütçesini hayli kısarken e, ve belki de özelleştirmeyi düşünürken belli oranda ve ticari amaçlı kullanmayı düşünürken e, uzay yatırımlarını e, nasıl bir uzay bizi bekliyor e, pek belki de bugüne kadar ki hayal edilmiş ya da bilim kurgu filmlerinde karşımıza çıkmış. ...gibi olmayacak, ona benzemeyecek de... ...diyebiliriz. Soruyu şöyle sormak lazım... E, ...çünkü öyle... ...diyenler var, görüyorum bu şeylerden, yorumlardan... E, ...diyorlar ki... ...adamın malı, parası... E, ...kaynakları buldu, e, gidiyor size ne? Ya, böyle bir şey yok... yani ...bahçemdeki ağacı kestiğim zaman... ...kimse karışmasın diyemem ben... ...o kamu malı aynı zamanda... ...ve bütün ortak kaynaklarımızın temsil edildiği bir şey... ...ben bu ormanları aldım, hadi yakıyorum... ...yok böyle bir şey... ...yani o roketler dünyayı terk ederken kullandıkları enerjiyi ortak kaynaklarımızdan kullanıyor dolayısıyla bu konuda konuşmaya düşünmeye anlamaya çalışmaya e, haklı bir zeminden devam etmemiz gerekiyor bu zemin haklı yani bunu <gülüyor> söylemek istiyorum e, o kadar büyük bir şey yaratmış ki e, gelen e, genel olarak ortaya çıkan zihinsel durum insan burada şaşalıyor ya nasıl bir dakika hakikaten adamın kaynağı yok değil yani o onun, o malın sahibi sadece. O malın kullanmanın ortaya çıkartacağı sonuçları beraber yaşayacağız. Gezegen bir müşterimiz mi değil mi? Belki buna karar vermemiz gerekecek. Evet gezegende uzayda müşterimiz mi değil mi? Ona evet. karar vermemiz gerekecek. Ama uzay kendisi karar verdi bence. O bizim müşterimiz. Orada olan her şey bizi doğrudan doğruya etkiliyor. Ee, diğer kamdaydık Açık Radyo 94.9'da Utku Zırığı ile beraberdik. Ben Rauf Kösemen. Yayın masamızda Ferra Kabil vardı. Hoşçakalın. Hoşçakalın.